Peygamber'e girip diyorlar ki, senin okuman yazman yok, mektebe gitmedin, e, ders görmedin hocadan. Nasıl peygamber olursun? Halbuki okumak ve yazmak kasanın anahtarına benzer. Kasadaki bulunan defini almak için anahtar lazımdır. İlmi öğrenmek için bir adamın tahsilmesi lazımdır. İlmi tahsil anahtar gibidir. İlmin cevahir kasadır. Peygamber cevahire malik olmuş. Peygamber Allah mektebinde okumuş. Ve peygamberin hocası Allah-u ve Teala kullardan okumaya ihtiyaç yok. Zaten mucizatı peygamberin bir tanesi de bu okumadığı, yazmadığı halde, hiç okumadığı, hiç kimsenin ders görmediği halde, okumadığı halde, yazmadığı halde kendisine bir Kur'an-ı Kerim nazil oluyor. Hala 14. asırda bulunuyoruz. Muhasımları bir şeyini bulamıyorlar. Ve Kur'an terman ediyoruz, terman okuyor. Diyor ki, benim Habibim Muhammed'e indirdiğim Kur'an-ı Kerim'de siz şekli şüphe ediyorsanız Muhammed bunu yazdı diye... ...ey şairler, ey beligler, ey fesihler, ey cinniler... ...diğer bir ayet-i kerimede... ...birbirine yardımcı olunuz... ...Kur'an'ın surelerinden küçük bir suresinin mislini getiriniz. Estaizu billah... ...ve in kuntum fi raybun mimma ala abdina fe etu min misli... ...ved'u şu hedâküm min dûnillâhi in kuntum sadıkîn... ...eğer sözünüze sadıksanız, Muhammed Kur'an'ı yazdı diyorsanız... ...ki okumadı peygamber, hocaya gitmedi... Mekke'nin fakültesi yoktu, üniversitesi yoktu. Hadi buyurun siz de fesihler, beligiler, yazıcılar, muharrirler, şairler, toplanın, cinler, insanlar, bütün alimler birbirinize yardımcı olunuz. Kur'an'ın surelerinden en küçük suresinin bir misini getiriniz. Çok uğraştılar ve Kur'an haber veriyor daha o günden. Fe illem ve len tef'alû. Getiremediler ve kıyamet gününe kadarı getiremeyecekler. 14 asırdan beri genç ve dinç duruyor Kur'an-ı Kerim. Bütün beşer onun hükmü altında. Münkini de kafiride, mümini de.